Herkese merhaba. Benim adım Marina. Şu anda üçüncü sınıf öğrencisiyim. Tallin Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorum. Şubatta ben ve sınıf arkadaşım Erasmus programı ile Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Başvuru belgelerini ve gerekli imzaları toplayıp İstanbul Üniversitesi'ne dosya olarak gönderdik. 1 Mart'ta uçağa binip 4,5 ay için İstanbul'a okumaya gittik. Aslında bir yıl önce burs kazanarak Antalya'da iki aylığına Türkçe kurslarına gittim. Antalya'da da yurtta beş Estun arkadaşımla kaldım ve bazı problemler yaşadım. Fakat genellikle her şey çok güzeldi. Özellikle de hava. İstanbul'da ilk hafta bütün bürokratik sorunları hallederek kız öğrenci yurduna yerleştik. Ve İstanbul Üniversitesi'nde okumaya başladık. İlk önceleri çok zorlandım. Yurtta Eston arkadaşımla farklı odalarda kalmak zorunda kaldık. Odamda benimle beraber 9 Türk kız, arkadaşımın odasında 7 Türk kız kalıyordu. Türk kızlarla Türkçe sohbet edip ve onların davranışlarını gözlemleyip hem Türkçeyi daha iyi öğrendik, hem Türk insanlarını daha iyi tanıdık, hem de Türk kültürü ve adetlerini daha iyi anladık. Burada eğitim sistemi farklıydı, biraz da zordu. Yeni eğitim sistemine alışıyorduk ama alıştığımız zamanda artık sınavların zamanı geldi. Bu şu anda komik gibi geliyor. İstanbul'dayken hiç komik değildi. Eğitim çok ciddi bir şey. Bütün eğitim Türk dilindeydi. Ve sınavlarda aldığımız notlar, yani kredi, Talin Üniversitesi'nde kabul edildi. Biz bunu biliyorduk, bunun için çabalıyorduk. Bir de Türkiye'de bir dönem boyunca iki tane sınav oluyor. Vize ve final. Bütün zorluklarına rağmen, ben ve arkadaşım sınavları kazandık ve sınavlardan sonra tatil yaptık. Bütün İstanbul'u gezdik ve sınıf arkadaşlarımızla adalara piknik yapmaya gittik. Orada süper bir şekilde zaman geçirdik. Ben Erasmus bursundan çok memnunum ve öğrencilere bunu tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok faydalı oldu. Hem Türkçeyi daha iyi öğrendim, hem de şimdi kendimi daha bağımsız ve güçlü hissediyorum.